Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün imanla amel ilişkisini e, işlemeye devam edeceğim inşallah. E, giriş olarak imanın önemiyle alakalı e, birkaç söz söylemek istiyorum. İnsan niçin iman eder? Niçin iman etme ihtiyacı hisseder? Bu soruya cevap e, çok net ve çok e, kolaydır. Çünkü fıtri bir özellik bizi imana doğru e, hızla ulaştırır, götürür. Zaten her insan potansiyel olarak iman e, edecek veya imana müsait olacak yapıda yaratılmıştır ki buna fıtrat diyoruz. E, bütün doğan çocukların İslam fıtratıyla yani iman etmek üzere, ...bütün vericilerinin, alıcılarının açık olacağı özelliklerde yaratıldığını biliyoruz. İman doğal bir ihtiyaçtır. İnsan fıtratında inanma, bağlanma, güvenme hisleri insanın temel özelliklerindendir. İnsan inanmadığı zaman, bağlanmadığı, güvenmediği zaman hayatın bir tadını alamaz, bir anlamı kalmaz onun için hayat... Her insan bir şeylere mutlaka inanır, ama kurtarıcı olan iman, hakka, doğruya, Allah'ın istediklerine, Kur'an'ın emrettiklerine inanmaktır. İman esası dediğimiz İslam'ın itikat esaslarına e, güvenip tüm kalbiyle tasdik ederek bu inancının e, sadakatini amelleriyle göstermek demektir. İman hissini e, kötüye ve olumsuz olana kullanarak insan şeytana tabi olup azgınlaşabilir ve kendini Allah'a muhtaç görmeyerek kendi kendine e, yeterli olduğu istina duygusu dediğimiz e, anlayışa gidip e, her dakika soluduğu havayı verene nankörlük edebilir insan. İşte bu bir küfürdür. Ee, ...insanın cehenneme doğru adım adım e, hızla gitmesi demektir. Ama doğru bir şekilde insan iman edip Allah'ın hidayetine uyarsa... ...o zaman da cennete doğru giden yola adım atmış demektir. E, o yolun neticesi dünyada huzur, ahirette de cennettir. O yüzden e, herkes inanır ama... E, Neye inanmamız, niçin inanmamız, nasıl inanmamız insanın hidayet üzere mi yoksa sapıklık üzere mi olduğunu gösterir. İnanmamak mümkün değildir. Hiç inanmıyorum diyen insan inanmamaya inanmıştır, kendini inanca kilitlemiştir ya da hevasına, kendi nefsi dürtülerine, kendi aklının en doğruya götürdüğüne inanıyordur. Mutlaka her insanın inanmak Durumunda olduğu bir şey vardır İşte biz e, inanmaktan öte iman kelimesini e, esas olarak inanılması gereken İslami inanç esaslarına e, kalple tasdik etmek dille bu inancını söylemek ve amellerle bütün organlarla bu imanının e, gereklerini yerine getirmeye gayret etmek olarak anlıyoruz. İşte bu dünya huzuru ve ahiret cenneti e, sağlayacaktır. Bakara suresi 25. E, ayeti hatırlatırsak mal olarak iman edenlere ve doğru hareket eden salih amel işleyenlere müjdele ki onlara altından ırmaklar, nehirler akan cennetler vardır buyurulur. İnsan suresi 2. ve 4. ayetlerse mal olarak şöyledir. Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onun işitmesini ve görmesini sağladık. Sonra da ona gideceği yolu gösterdik. Ya şükreder bu yoldan gider ya da nankörlük eder küfreder. Kafirler için elbette zincirler, halkalar ve alevli cehennem hazırladık buyurulur. İnsan Suresi 2-4. ayetlerde. Sevgili dinleyiciler, iman kişiye yalnızca ahirette mutlu bir hayat sağlamakla Sadece cenneti vermekle kalmaz. Bu dünyada da iman, huzur, saadet ve büyük bir güç kazandırır. Allah'ın yardımı sadece ahirette değil, iman edenleri dünyada da kuşatacaktır. Nur suresi 55. ayette bu vurgu şöyle ifade edilir. Mal olarak, Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere, Kendilerinden öncekileri halife hükümran kıldığı, onları yeryüzünde etkin konuma, egemen konuma getirdiği gibi onları da yeryüzünde halife hükümran kılacağını, kendileri için razı olacağı dinlerini yine onlar için uygulamaya koyacağını ve korkulu hallerini güvene çevireceğini vaat etmiştir. Çünkü onlar... Yalnız bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi şirk koşmazlar buyurulur. Nur 55'te. Müjdeler müminler içindir. Rahat suresi 29. ayet. Allah onların kalbine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Mücadele suresi 22. ayet. Şeytani güçler onları ezmeye yol bulamaz. Gerçekten iman edenlere bir zarar. Nahil Suresi 99, Sebe Suresi 20. ayetler. Onlara yardımcı olmak, müminlere yardımcı olmak, Allah'ın bizzat kendisi üzerine yazdığı bir görevidir. Müminlere yardım etmek bize haktır, bize düşen görevdir buyrulur. E, Rum Suresi 47. ayette. O yüzden sevgili dinleyiciler, Allah iç huzuru ve doygunluğu, mutmainliği, tatmini, İman edenlere nasip kılmıştır. Tevbe suresi 26, fetih suresi 4. ayette ifade edildiği üzere. Korkmak, üzülmek, kedere yenik düşmek, müminlere, gerçekten iman edenlere uzaktır. Ali İmran 139'da belirtildiği gibi. Allah'ın lütuf ve bağışı müminler içindir. Ali İmran 152'de bu vurgulanır. Mümin, böylesine onurlu olduğu içindir ki, bir mümini kasten öldüren, Ebediyen cehennemde kalır. Nisa suresi 93. ayette ifade edildiği şekilde. Şu bir gerçek ki iman edip salih amel işleyenler varlıklar dünyasının en hayırlılarıdır buyrulur. Beyyine suresi 7. ayette. Ahl-i 139. ayet işte bu özelliklerden yola çıkarak müminin dünyadaki üstünlüğünü şu şekilde vurgular. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz, galip olacaksınız denilir. Yani her durumda düşmanınızla cihattan korkmayın, kuvvetten düşmeyin, siz üstünsünüz yani iman ediyorsanız sonunda zafer mutlaka sizindir. Çünkü iman kalbe güç verir, Allah'la olan irtibatı artırır, düşmanlarına aldırış etmemeyi öğretir, Allah'ın yardımını paratoner gibi iman Üzerine çeker. Nisa suresi 141. ayette maal olarak müminlere karşı kafirlere asla yol vermeyecektir Allah denilir. Yani Allah kafirlerin bazı zamanlar üstünlük sağlasalar da dünyada müminlere musallat olarak tamamen ortadan kaldıracak şekilde istila ve işgal etmelerine ve bunun uzun süreli devam etmesine yol vermez. Ayet dünya ve ahireti kapsamaktadır. Dünya ve ahirette mutlu son, sevgili dinleyiciler, müminlerindir. Gerçekten iman eden, hakiki iman eden, takva sahibi iman eden müminlerindir. İşte şirke düşmeyen müminler, imanın hakikatini yüreğinde yaşayan, yüreğinde yaşatan, bütün benliğine aksettiren, sonra bu gerçek tevhidi iman, Allah'ın razı olduğu ameller, teslimiyet ve cihatla, ...imanı dışa akseden insanlardır. Bazı zamanlarda kafirlerin intikam olarak müminlere yol bulmaları... ...imanlarının hakikatinde meydana gelen gedikten olmuştur. Mutlaka imanlarında, imanlarını hayata yansıtmalarında... ...cihad gibi gayretlerinde zaaflar, büyük problemler olmuştur ki... ...kafirler kısa zaman içinde olsa müminlere karşı galip gelebilmiş... Ee, üzerlerinde ekemenlik sürdürebilmişlerdir. Ama bu müminlerin kendilerine gelmeleri, imani hakikatlere yeniden yönelmeleri ve imanına yönelik amellerle e, yaşamaları kafirlerin o geçici galibiyetlerini hemen e, alaşağı edecektir. Savaş araçları, Allah yolunda cihat niyetiyle kuvvet hazırlığı, her türlü nispet ve bağımlılıktan arınmış olarak sadece iman sancağı altında bulunmak, imandan ve imanın lüzum ve gereklerindendir. Müslümanlara zamanla yapışan yenilgi, imanın hakikatinde meydana gelen gedik ölçüsündedir, problemler oranındadır. Daha sonra gerçek iman üzere bulunduklarında Allah'ın yardımı müminlere hak olarak hemen verecektir. Enbiya suresi 105. ayette e, mal olarak şöyle buyrulur. Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza mutlaka salih, iyi kullarım varis olacak diye yazmıştık denilir. O yüzden salih insanların gerçekten iman edip imanını hayata yansıtan insanların yeryüzüne, yeryüzünün tüm alanlarına varis olup, e, otoriteyi, hakimiyeti ellerine geçirecekleri, Kur'an'ın verdiği müjdelerden biridir. Zaten tarih de bunu göstermektedir. Ne zaman insanlar gerçekten hakkıyla iman etmişler, bütün e, yeryüzüne hakkı, adaleti, güzelliği götürdükleri gibi, e, yeryüzünün en büyük devleti, en önemli gücü olmuşlardır. Kim mümin olarak salih işlerden amel yaparsa, onun çalışmasına nankörlük yoktur ve biz onun çalışmalarını yazarız buyurulur. Enbiya suresi 94. ayette. Yine Mümin suresi 40. ayet iman edenlere verilen müjdelerle ilgili şu ifadeyi e, vurgular. Kim kötülük yaparsa sadece onun kadar cezalanır. Ama kadın ve erkekten kim mümin olarak faydalı salih bir iş yaparsa onlar cennete girerler. Ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir denilir. Nakıl suresi 97. ayetin maali yine farklı bir müjdeyle ilgilidir. Erkek ve kadından her kim mümin olarak salih amel işlerse onu hoş bir hayatla yaşatırız. Güzel bir hayatla onu e, e, yaşattırırız. Onların ücretlerini yaptıklarının en güzeliyle veririz. Denilir. Nahl Suresi 97. Ayette. Dolayısıyla bu ayet sadece ahirete yönelik müjdeleri değil, dünyaya yönelik müjdeleri de kapsar. Mü'min erkek ve mü'min kadınlara Allah, bu dünyada iyi bir geçim hazırlar. İman ve salih amelin mükafatı olarak, böyle bir hayatı, güzel bir hayatı ona kolaylaştırır. Ahiretteki ecri ise çok daha güzeldir. Mü'min olup salih amel işleyenlere vaat edilen dünyadaki güzel hayat, Birçok şeyler, birçok şeyle, birçok davranışla gerçekleşir. Rıza, gönül huzuru, mutmainlik dediğimiz itminan, iç rahatlığı e, ki e, Arapça kavram olarak inşirahı sadır diyoruz. Mutluluğu hissetmek, e, rahat geçim, evet huzur hep e, bu Allah'ın müminlere vaat ettiği dünyevi güzelliklerle alakalıdır. Bunlar maddi ve dış etkenlere bağlı değil, iç etkenlere, gönle bağlı, dolayısıyla imana bağlı hususlardır. Hani parayla saadet olmaz derler. Para maddi bir şeydir. Eşya maddi özellikleri ifade eden bir kavramdır. Ama mutluluk, saadet, kalp huzuru, kalbin mutmainliği bunlar manevi özelliklerdir ve ancak manevi gıdalarla, e, ...bunlar yerine gelecektir. Gerçekten iman etmeyen, iman ettiği halde iman ettiğini hayatında yaşamasıyla göstermeyen insanın huzursuzluğu bitmez. O yüzden stres, bunalım, e, anormallikler, e, psikolojik bozukluklar e, bütün e, insanları kuşatıyor ve herkes bunlardan yakınıyor. Dolayısıyla aslında insanlar gerçekten mümin olmamakla... Hakiki imanı elde etmemekle şikayet etmiş oluyor bu e, manevi problemlerini gündeme getirerek. Zaten insanların suratı gülmüyor, e, başkalarıyla yeterince ilgilenmiyor, huzurlu, mutlu olmadığı her halinden belli oluyor ki bütün bunlar e, imanın yeterince gönle yerleşmediği ve yerleşen imanın da e, organlara e, aksiyon olarak sirayet etmediğinin birer göstergeleridir. Evet, gönüllere tasarruf edebilen ancak Allah'tır. İmanla beraber olan salih amelin mükafatı dünyada tertemiz, hoş bir geçimdir. Güzel bir e, rızıktır. Nimetlerle donatılmış, varlıklı ve zengin olmak çok önemli değil sevgili dinleyiciler. Bazen zenginliğin tertemiz, hoş bir geçimi engelleyen dünya ve ahiret belası olduğu da unutulmamalıdır. Kimi zenginler var ki... E, Kendisinden sonra mirasçılarına e, para kazanmak için varını göcün, gücünü sarf ediyorlar. E, bütün sağlıklarını heder ediyorlar. Borç harç içerisinde sıkıntıyla yaşıyorlar. E, keyfini dünyada bile süremeden ahirete gidiyorlar. Ya da nice e, varlık gönül darlığına sebep olabiliyor. Hayatta yetecek kadar maldan başka geçimi güzel kılan çokça şeyler vardır. Allah'a bağlanmak onun gözetimine, himayesine ve rızasına sığınmak, dünya e, mallarından çok daha e, insana güzellikler verecek, huzur verecektir. O yüzden almanın zevkinden çok daha büyüktür, vermenin zevki. E, o yüzden Allah için sıkıntıya katlanmanın zevki, e, keyif için, zevk için, e, rahata ermenin e, huzurundan, zevkinden, tadından çok daha önemlidir. Allah için zindanda yaşamak, şeytan için, nefis için, dünyalık için saraylarda yaşamaktan çok daha insana güzellikler katacaktır. Tabii bunu bilmeyen, sadece materyalistçe düşünen insan, şeytanın da amelleri süslemesi ve helakı faziletmiş gibi göstermesiyle bunu anlayamayacaktır. Evet sıhhat, sükûnet, bereket, evde rahatlık, gönülde sevgi hep iman ve imanın açılımıyla alakalıdır. Ameli salihle huzur bulmak onun gönüldeki ve hayattaki izleri müminlere ancak e, ait bir özellik ve güzelliktir. Mümin olarak salih amel işleyenin dünyada nail olacağı hoş ve güzel geçim onun ahiretteki sevabını da azaltmaz. Tersine Allah onun sevabının dünyadaki amelinin en güzeli üzerine olacağını vaat eder. Cömert ve kerim olan Rabbimizin hazineleri sevabı ne büyük. Bize karşı merhameti lütfu ne kadar geniş sevgili dinleyiciler. O yüzden iman etmek hem dünyada hem ahirette kurtuluş e, basamaklarını tırmanmak demektir. E, bütün bunlara rağmen insanlar hala gerçekten iman etmeye... E, i̇manlarına karışmış olan varsa e, şirk, e, fısk, nifak gibi özellikleri ayıklayıp e, imanını e, geçerli, sağlıklı kılmaya ve imanını kalplerinde hapis gibi, mahkum gibi bırakmaktan e, hayatına enerji ve güzellikler taşıyan e, amellere dönüştürmesine e, koşması lazım ve her şeyden öncelikli olarak İman ve imanın hayata yansıması, salih amel üzerinde yoğunlaşması lazım. Günlük koşturmalar içerisinde, maişet derdine, çoluk çocuk derdine, geçim derdine, basit şeylere insan o kadar önem veriyor ki hayattaki gayesini unutuyor. Yaratılış amacını bazen düşünmemiş oluyor. Gaflet içerisinde ben kimim, Allah'la irtibatım ne İman ve imanla alakalı değerlerin e, önemi her şeyden daha büyüktür. E, e, dolayısıyla diğer şeyler çok da önemli değil anlayışını unutuveriyor. Düşünmediği için, e, günlük e, oyalayan e, hususlara takıldığı için e, e, ne yapıyor? E, ahirete hazırlanması gerektiğini, her şeyden önce Müslüman bir kul olması gerektiğini, diğer hususların çok da önemli olmadığını maalesef unutuveriyor. İşte birbirimize hatırlatmalı ve imanımız bize her şeyden önce bu hatırlamayı, hatırlatmayı yapmalıdır. Ezanlar, dışarıdaki bir kadının başörtüsü, bir erkeğin sakalı, işte Allah lafzı, efendim sık sık dilimizden dökülen zikir, besmele gibi, şükür gibi, elhamdülillah gibi ifadeler ee, bir mezar, bir hasta, e, herhangi bir şey bizi hemen Allah'ı hatırlatmaya kafidir aslında. Ama hatırlamak istemeyen bütün bu hatırlatıcılara rağmen, Kur'an'a rağmen, peygambere rağmen, alimlere rağmen, e, radyo programlarına, dergi yazılarına, kitaplara, e, ilmi ifadelere rağmen hatırlamayacaksa hatırlamaz. E, dolayısıyla namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz e, anlayışı... E, her konuda geçerli bir şey. O yüzden biz gerçekten e, dünyada ve ahirette mutluluğu, saadeti istiyorsak, bu isteğimizde samimi isek, e, imana ve imanın açılımı olan salih amellere her şeyden fazla önem vermek zorunda olduğumuzu bir kez daha değerlendirmiş olalım. Evet, iman ve açılımı dedim. Dolayısıyla e, iki 3 haftadır, İşlemeye çalıştığım konuyu e, tekrar e, bugün tamamlamak niyetiyle vurgulamış olalım. Amelsiz iman insanı dünyada ve ahirette e, kurtaracağına dair e, Kur'an'da e, hiçbir vaat yoktur. Kur'an iman ettik diyenlerin mutlaka imtihan edileceklerini ısrarla vurgular. Sadece iman edenlerin cennete gideceğini değil, iman edip salih amel işleyenler, iman edip imanını amellerle ispat eden insanların ahirette kurtulacağını, dünyada da ilahi yardıma muhatap olacaklarını ısrarla vurgular. İmanın varlığının en güzel ispatı amellerdir, vahye sarılmaktır, Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Çünkü vahiy en temiz ve en sağlam kaynaktır. Vahye sarılmak Allah'a bağlanıp, araya aracılar koymadan doğru olanı kendisinden Allah'tan almaktan başka bir şey değildir. Vahye sarılmaksızın Allah'a bağlanmak mümkün değildir sevgili dinleyiciler. Vahyin müminlerden istediği onu dinlemek ve ona tabi olmaktır. İleride yapacağım diye kendisini kandırmak değildir. Ee, Yarıncılar helak oldu der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Helekel müsevvifun. Yapacağım edeceğim diyenler helak oldu. Ben yaptım demek, duydum ve itaat ettim demek. Bir dakika sonraya, birkaç saniye sonraya bile ertelemeden duyduğunu hemen yapmaya karar vermek, icraat alanına geçmek, en azından kalben niyet olarak o işe başlamak, başladığını değerlendirmektir. Sigarayı bırakacağım diyen nice insanlar duyduk, onlar hala bırakacaklar. Ama sigaranın günah olduğunu duyan insan bıraktım deyivermeli. Yani Allah'ın yasak kılmasıyla bir doktorun yasak kılması Dinin tavsiye etmemesiyle bir sağlıkçının tavsiye etmemesi arasında tercihini niye Allah'tan yana yapmıyor bir Müslüman onu hakikaten şaşıyorum. Bak ayağını keseceğiz e işte ciğerlerinden ameliyat yapacağız ölüm tehlikesi var denilince insan sigarayı bırakabiliyor da cehennem tehlikesi var e, azap ihtimali var e, Allah'ın sevmediği bir işi yapıyorsun bu bir günahtır. Dolayısıyla kalbine, manevi hayatına, imanına zarar verecektir denilince hiç insanın kılı kıpırdamıyor. Eh bakalım yaparız, ederiz, bırakırız deyip geçiştirebiliyor. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir itaat sözüdür? Bu nasıl Allah'a bağlı kalma anlayışıdır? Bir doktora güvendiği kadar, bir maddi bedeninin rahatsız olmasından sakındığı kadar Allah'a, dine, İslam'a, Güvenmede zaaf göstermek ya da manevi hayatımızın maddi bedenimizden daha az önemli olduğunu düşünmek, beden organlarımıza zarar gelmesini istemediğimiz kadar e, gönlümüze, takvamıza, e, İslami yaşantımıza zarar gelmesini önemsememek ne biçim ne menem şeydir. İnsanlara yasak denilince, trafik kuralı ceza denilince bir etki oluyor e, ...bir etki, neticesi oluyor ama günah denilince haram denilince Allah sevmez suç bu a, azap var cehennem var denilince insanların kılı kıpırdamıyor ve bu kılı kıpırdamayan insan da kendisini dört dörtlük Müslüman dört dörtlük mümin kabul ediyor olmaz bu şey e, sevgili dinleyiciler dolayısıyla iman itaat etmektir. Ee, Nur suresi 51. 52. ayetleri mal olarak okumuş olayım. Aralarında hükmetmek üzere Allah'ın e, Resulüne davet olundukları zaman müminlerin sözü ancak dinledik ve itaat ettik demelerinden ibarettir. İşte asıl amaçlarına erenler bunlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'tan korkar ve Allah'tan sakınırsa işte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir denilir. 51-52 Nur suresi. Yine Ahzab suresinin 36. ayetini maal olarak çoğunuz bilir, hatırlatmış olalım. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdikleri zaman mümin erkek ve mümine bir kadın için işlerinde muhayyerlik, başka bir şeyi tercih etme özgürlüğü, alternatif arama hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklığa sapmıştır denilir Ahzab 36'da. Nisa 65. ayet, e, itaat sözü vermeyen ve bunu tüm gönlüyle e, teslim olarak yerine getirme konusunda e, problemleri olanların iman iddiasını reddeder. Öyle değil, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çekiştikleri, tartıştıkları şeylerde, ey Resulüm seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı, Gönülleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar denilir Nisa 65'te. Allah'a ve Resulüne teslimiyet, tüm gönlümüzle teslimiyet ve bağlılık olmadığı müddetçe bunun tek çıkar yol olduğunu kabul etmediğimiz müddetçe Allah iman ettik biz de müminiz müminiz sözünü ...reddediyor ve o insanlar senin Rabbine and olsun ki böyle olmadığı müddetçe iman etmiş olmazlar diyor. Nisa 65. ayette. Evet sevgili dinleyiciler, görüldüğü gibi mümin erkek ve mümine kadınlara Allah'ın ve Resulünün hükümlerinin dışında bir alternatif hakkı, bir tercih, bir başka bir özgürlük yoktur. Müminin cehennemlik bir insanın davranışına Uygun bir davranış, hakkı ve özgürlüğü yoktur. İman ettikten sonra kendi heva ve hevesine göre hareket edemez bir mümin. Allah'a ve Resulüne itaat etmek zorundadır. Allah'a iman, sonra arkasından isyan etmek apaçık bir sapıklıktır. Nisa 65. ayette e, ifade edildiği gibi. Evet sevgili dinleyiciler, Allah'a iman teslimiyetle beraber bütün işlerde... Allah'ın ve Resulünün hakemliğini şart koşar. İman ettiğini iddia eden herkesin mutlaka hakemi, hükmünü kabul edip uygulayacağı ölçüsü, tercihi Allah ve Resulü olmalıdır. Aksi sapıklıktır. Allah ve Resulü nasıl hakem olur, nasıl onun hükümlerine teslim olmak gerekir? Allah'a teslim olmak Kur'an'a itaat etmektir. Resulünü hakem kabul etmek, Resulünün sünnetine, Allah'tan getirdiği esaslara ve Kur'an'ı açıklayan yaşama tarzına müracaat etmek, o neleri tavsiye etti, neleri uyguladıysa, onları yaşamaya çalışma gayretinde bulunmak demektir. İman ile amel, birbirini tamamlayan iki husustur sevgili dinleyiciler. İman olmadan amel, Allah katında kabul edilmeyeceği gibi güzel amellerle süslenmeyen, kalpteki imanın da manevi zevk vermekten uzak olduğu, insanı kurtarıp kurtarmayacağının şüpheli olduğu da bir vakıadır İman kalp toprağına atılan bir tohumdur. İbadetler, güzel ahlak, iyi davranışlar, salih eylemler imanın yeşermesini ve hayatiyetini devam ettirmesini sağlayan araçlardır vasıtalardır. Salih amel ve güzel ahlakla bezenmemiş bir iman, bir hücreye kapatılan ve kimseyle görüştürülmeyen bir din aleminin mürşit ve vaizin, hitap ettiği topluma faydasızlığı gibi kişiyi olgunlaştırıp manen geliştirmekten yoksun e, gizli bir cevherdir. Kimseye faydası olmayan bir mücevherdir. O halde iman olmadan amelin kabul olunması Söz konusu edilemese, salih amellerle desteklenmeyen imanın kemale ermekten mahrum olacağı da sevgili dinleyiciler unutulmamalıdır. Hiç amel olmadan imanın kabul olacağı ve insanı kurtaracağı e, Kur'an'da hiçbir yerde vurgulanmaz. E, zaten e, amel olmadan imanı muhafaza etmek, korumak da mümkün değildir. E, i̇manı korumak kazanmaktan daha zordur sözü o yüzden meşhur olmuştur. İman etmek kolaydır ama imanı muhafaza etmek mutlaka salih amellerle mümkün olacaktır. Klasik bir benzetmeyle bir iman açıkta rüzgar önünde bir çölde bir ovada bir mumun yanmasıdır. İşte mumun ışık saçan enerji veren özelliği imandır. Ama etraftan e, gelen nice rüzgarlara nice olumsuz e, e, duruma e, açıktaki yanan bir mum ne kadar direnebilecektir? hele günümüzün cahiliye ortamında televizyonlardan e, düzenin kurumlarından çevreden e, öylesine e, imana zarar verecek sert rüzgarlar esiyor ki hele batı ve batıl e, özelliklerden e, Öylesine imana zarar verecek e, e, fırtınalar e, esmektedir ki e, amel işlemeden insanın imanını koruması ihtimal dahilindedir. Bugün namaz kılan ya da başını örten e, kadın erkek insanların bile imanını muhafaza etmeleri çok mu çok zor olacak bir fitne döneminde yaşıyoruz. Hele namaz kılmayan ya da kadınlar için başlarını örtmeyen ya da buna benzeyen e, kesin farzları yerine getirip haramlardan kaçmayan, söz gelimi faizden uzaklaşmayan, e, ticaretine yalan katmaktan hala vazgeçmeyen insanların imanlarını muhafaza etmeleri e, e, çok küçük ihtimallere e, kalmış bir husustur. O yüzden... Ee, farz ve haramlar bile e, yeterli midir? Ee, vacipler, sünnetler, müstehaplar e, cihat gibi dava adamı olma bilinci olmadan e, gerçek iman sözü ne kadar yerine gelir? E, Hucurat suresinin e, ayetinde hatırlarsanız, geçen haftada e, vurguladım. E, cihatla e, ispat edilmeyen e, bir iman konusunda Allah e, bunun e, sadıkların özelliği olmadığını vurgular, e, imanında sadık olanın e, e, davranışı imanında hiç şüpheye düşmemek ve Allah yolunda cihad etmek olarak e, belirtilir. Kur'an'ın imanı tanımladığı ayetlere dikkat edecek olursak hemen tamamında imanla amelin, salih amelin yan yana geldiğini görürüz. Özellikle iman ve salih amelin birlikte birlikte kullanıldığını, dünyada ve ahirette vaat edilecek özelliklerin bu iki vasfa e, vurgu yapıldığını e, Kur'an'dan görürüz. Kur'an amelin imandan bağımsız olmadığını e, değişik ifadelerle e, bunları tekrar tekrar vurgular, bunlarla doludur Kur'an. Hatta kinaye olarak Kur'an'da amel iman olarak bile adlandırılır. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Bakara suresi 143. ayette e, imandan kasıt namazdır. Dolayısıyla ayet namazı iman olarak vurgular. Bu ayete göre namazsız insanın imansız bir insan olduğu anlayışı e, ifade edilmiş olur. Sahih sünnette de iman amel münasebetini e, ifade eden çokça rivayete rastlamak mümkündür. İşte şu hadis-i şerifte iman, amel iç içe e, olduğunu görüyoruz. Peygamberimize soruldu, hangi amel daha eftaldir? Peygamberimiz cevapladı, Allah ve Resulüne iman. Hangi amel diye soruluyor, e, peygamberimiz Allah ve Resulüne iman etmek en faziletli ameldir diye cevap veriyor. Dolayısıyla iman aslında bir ameldir, kalbin ameli, kalbin eylemidir. Sonra hangisi diye soruldu peygamberimize? Allah yolunda cihat buyurdu. Ardından yine soruldu. Sonra hangisi? Peygamberimiz cevapladı. Hayır üzere yapılmış bir haç. Dolayısıyla e, e, hadis-i şerifte peygamberimiz e, amelle imanı ayrı ayrı kategorilerde ele almadı. Hepsini e, faziletli davranışlar olarak e, beraberce e, ifade etti. Buhari'nin hadisidir bu. Buhari iman adı. E, e, babının 26. hadisidir. E, yine Resulü sevmek aslında bir davranış biçimidir. Bir e, eyleme yönelik bir özelliktir kalple bağlantısı olsa da. Ama Resulü sevmek imandandır. E, Buhari'nin e, iman 14. E, babında e, ifade etti, rivayet ettiği hadis-i şerifi malen şöyledir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki ben içinizden herhangi birine babasından ve evladından daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamazsınız buyurur. Dolayısıyla e, herkesten her şeyden her liderden her önderden çok daha fazla peygamberi sevmeden babamızdan da evladımızdan da Kendimizden de daha çok Resulullah'ı sevmeden gerçek manada mümin olamayız. Onu sevmek diğer e, e, liderlerin, sevdiğimiz insanların görüşlerine, emirlerine, e, onları memnun etmeye, peygamberimizi tercih etmekle ortaya konulacaktır. E, davranışla, e, fedakarlıkla ispat edilmeyen sevginin bir anlamı yoktur. Böyle bir sevgi e, insanın kendini kandırdığı Sevgi zannettiği yanılmalardan ibarettir. Yine Allah yolunda cihat imanın bir parçasıdır. Hadis-i şerifte bu ifade edilir. Allah bir kimseye kendi yolunda cihadı nasip ederse o da Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa cihada çıksın. Ya ecri ya ganimeti ya da şehitliği elde eder. Eğer ümmetime lazım olmasaydım hiçbir çarpışmadan hiçbir savaş ve cihattan geri kalmazdım. Andolsun Allah yolunda öldürülüp sonra dirilmeyi, sonra öldürülüp bir daha dirilmeyi ve yine öldürülmeyi ne kadar isterdim buyurur Peygamberimiz. Buhari iman 37. E, e, numaralı hadiste. Dolayısıyla e, bu hadiste e, Allah'a ve Resulüne iman eden kimsenin e, cihatla e, bu imanını e, ispat etmesi e, ısrarla vurgulanır. Yine hadiste hayanın imanla alakalı olduğu e, belirtilir. Haya imandandır buyrulur. Yine bu da Buhari'nin iman 24 e, numaralı e, rivayetinde e, ifade edilen sahih bir hadistir. Dolayısıyla utanma duygusu bile e, imanla bağlantılı olduğuna göre bütün davranışlarımızın e, cihattan tutun da fedakarlıklara kadar Allah ve Rasulünü sevmeyi her şeyin önüne çıkartmaya kadar... İmanla bağlantısı vardır. Allah için sevmek, Allah için kızmak, Allah için vermek, Allah için engel olmak imandandır. Ee, bunu yine hadis-i şeriften öğreniyoruz. Allah Resulü imanın parçalardan meydana gelen bir bütün olduğunu bunların içerisinde amellerin de yer aldığını açık biçimde ifade eder. İman yetmiş küsur şubedir. En üst derecesi la ilahe illallah en alt derecesi de çevreyi rahatsız edici bir engeli yoldan e, bir insanlara eza verecek bir şeyi kaldırı vermek bir pisliği gideri vermek bir taş gibi zarar verecek bir şeyi ortadan kaldırmaktır buyurur. Buhari ve Müslümin rivayet ettiği sahih bir hadistir. Dolayısıyla imanın e, 70 e, şubesi var. E, 70 ayrı parçası var. Bunların birincisi e, la ilahe illallah, e, sonuncusu yoldaki bir engeli ortadan kaldırmak dolayısıyla yoldaki engeli bile ortadan kaldırmanın imanla bağlantısı olduğuna ve bunu yapmayan kimsenin imanının eksik olduğuna göre imanın sadece bir kalbe hapsedilecek bir inanç olduğunu düşünmek doğru değildir İman ağacının meyvesidir amel sevgili dinleyiciler Müminlik iddiasının ispatı, vahyin hayata dönüşmesidir amel. İmanın zihinde hapsolunan soyut bir düşünce, kalpte mahkum olan zavallı bir akide, dilde söylenile gelen kuru bir iddia olmaktan e, çıkarak göze fer, bileğe güç, dize derman olarak yürümesidir amel. İmanın beden ülkesinde şeytanın ve nefsin iktidarını yıkarak iktidara geçtiğinin göstergesidir amel. Tabi bu amel derken e, Allah'a ve Resulüne itaat anlamında e, dinin e, farz ve haramlarını yerine getirmek konusunda e, e, Kur'an'ı hükümlere itaat anlamındaki e, ameli kast ediyoruz. Yoksa nafile ameller, e, bazı insanlar sıralamayı karıştırarak insanlara... E, e, Herhangi bir e, nafile zikri tavsiye ediyorlar, e, gece ibadeti e, evvela tavsiye ediyorlar veya e, kişi namaz kılıyor kılmıyor önemli değil sakal bırakmasını tavsiye ediyorlar. E, buna benzeyen sıralamalarda e, anormallik e, yapıyorlar. Halbuki insanlara evvela tavsiye edeceğimiz şirkten, küfürden sakındırmak. E, isyandan e, arındırmaktır. Allah'a e, haramlar işleyerek e, isyan ediyor fısk içerisindeyse evvela şirkten sonra sağlam bir imanı vurguladıktan sonra kişiyi haramlardan uzaklaştırmaya, sonra da farzları yerine getirmeye davet etmek e, sıralamaya için önemlidir. Sonra e, vacipler e, ve ondan sonra e, mütevatir sünnetler, sonra hadislerde tavsiye edilen e, güzel ameller, nafile ibadetler, müstehap davranışlar sıraya gelir. Yoksa e, sıralamayı şaşırdığımız zaman bu e, farklı problemlere, farklı yanlışlara gidilecektir. O yüzden amel derken e, imanın ispatı, göstergesi olan ameller önce e, şirkin kalpten uzaklaştırılması, e, işte e, başta faiz gibi e, e, e, helal rızka haramlar karıştırmak gibi haram ticaretlerle uğraşmak gibi e, yalan söylemek gibi e, e, namaz kılmamak e, başını açmak gibi e, e, haramları e, terk etmek sonra Allah'a itaat sözünü namaz, oruç, zekat gibi haç gibi özelliklerle başlayarak sürdürmek yönüyle olan e, amellerdir imanın e, ...mutlaka göstergesi olan ameller. İmanın vicdanlara hapsedildiği bir çağda... E, ...bundan zarar gören... E, ...imanı hayata yansıtmadığı için... E, ...bundan olumsuz etkilenecek kişiler... ...yalnızca müminler olmayacaktır. Bilakis imanın hayata yansımaması... E, ...davranışlar olarak ortaya konmamasından bütün insanlık zarar görecektir. Çünkü imanın hakim olduğu toplumda ahlak, adalet, fazilet, muhabbet, yardımlaşma, sadakalar, sadakat, iffet, baş tacı edilen değerler olarak yerini alacak ama imanın hakim olmadığı toplumda ise rezalet, nefret, sefalet, sefahat, atalet, ihanet, bencillik, e, her türlü dalavere, dalavere, kapkaç, hırsızlık, cinayetler, huzursuzluklar, güvensizlikler e, stres ve bunalım kaynakları ortalığı kaplayacaktır. Dolayısıyla imanın yaşanmadığı, imanın itaata dönüşmediği toplumlar kaos toplumudur. Dünyanın bile cehenneme e, döndüğü e, bir ortamı hazırlar. Kimsenin unutmaması gereken bir gerçek var. İman, atom ve nötron bombasını yapan insan adlı muazzam bir silahın emniyet sibobudur, emniyet anahtarıdır. Onun olmadığı bir yerde her an herkesin kazaya kurban gitme ihtimali çok yüksektir. Elinde güç varsa, kanun yetkisi varsa, otorite varsa, silah varsa, e, cezalandıracak bir otoritesi durumu varsa, notu varsa, e, otoritesi varsa e, iman olmadan e, bu yetkiyi insanlar adaletli olarak kullanması, yüzde yüz kullanması mümkün değildir. O yüzden yeryüzünü ifsada kalkanların kimi iyi niyetle veya iyi niyet e, olduğunu iddia ederek e, vurgulamaktadır. E, i̇nsanlar e, efendim dünyadaki bir sürü problemleri, savaşları, cinayetleri görüyor ama hepsinin arkasında bir kılıf da bulunduğunu e, seyredebiliyor. E, Bush'un e, zalim emperyalist e, sistemi e, Irak'a, ...demokrasi getirmek için... ...özgürlük getirmek için... ...onlara huzur getirmek için... E, ...işgal et, ettiğini... E, ...söylüyor... ...on binlerce insanlar... E, ...işte efendim... E, ...sırf... E, ...batının... E, ...uydurma sloganları adına kurban ediliyor... ...ve kurban edilmekte devam ediliyor... ...dolayısıyla... ...nice fesatlar, ahlaksızlıklar... E, e, ...insana... ...iyiymiş gibi dayatılıyor... Allah'ın indirdiğinin dışında zaten adaletin olmayacağını Maide suresinde Kur'an-ı Kerim ısrarla vurguladığı için insanların huzur bulacağı adalet sistemi ancak Allah'a itaatle söz konusu olacaktır. İman etmek ve imanı hayata geçirmek, dünyayı küçük bir cennete dönüştürmek demektir. Tabii bir de bunun uhrevi sevabı vardır. Problemlerin de imansız bir hayatında uhrevi zararları vardır. Bu huzur ve ceza dünyevi mutsuzluk ve dünyevi cezalara benzemeyecek kadar çok önemlidir. İmanın sahih ve kabule şayan olması için sevgili dinleyiciler bazı şartlar vardır. Bunlardan birincisi iman ölüm deşeğinde yeis ve ümitsizlik sebebiyle vaki olmamalıdır. Firavunun imanına benzememelidir. İkincisi, zaruratı diniye dediğimiz dinin herkes tarafından bilinmesi gereken esaslarına bu tür hükümlerden herhangi birinin ne? Ee, insanın e, inkar e, gibi, e, alay gibi onları yalanlama gibi bir durumunun olmaması lazımdır. Mesela bir kimse Allah'ın varlığına, meleklerine, ahiret gününe inandığını e, söylese, ikrar etse ancak peygamberlere inanmadığını söylese bu kimsenin imanı sahih değildir. Ya da işte ben cinlere inanmıyorum, e, ben efendim e, kadere e, alın yazısına inanmıyorum e, demiş olsa e, insanın e, ...bütün imanı boşa gidecektir. Kur'an'ın bir hükmüne, bir ayetine, bir bildirdiği hakikate inanmamak... ...tümüne inanmamakla eş değerdedir. Evet, çünkü iman bir bütündür. Tecezzi yani cüzlere, parçalara ayrılmayı kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'e inandığını beyan eden bir kimse... ...onun herhangi bir ayetini reddetse mümin olarak kalamaz... Çünkü Kur'an-ı Kerim'de olduğu sabit olan herhangi bir ayeti inkar etmek küfürdür. E, efendim çoğuna inanıyor ya diye itirazda bulunulamaz. Kur'an Allah tarafından vahiy yoluyla indirilmiştir. Bir ayeti yalanlayan kimse vahyi yalanlamak durumundadır. Bu sebeple insanı küfre götüren elfazı küfür veya davranışlar efali küfür e, Müslümanlar tarafından çok iyi bilinmeli. E, çağdaş şirk ve çağdaş küfür, çağdaş tağut ve tuyan iyi tanınmalıdır. Müminler bilmedikleri herhangi bir meseleyle karşılaştıkları zaman e, dinle alakalıysa ileri geri herhangi bir söz söylemeden ben bunu bilmiyorum. Allah ve Resulü nasıl bildirmişse öyledir deme e, olgunluğunu e, göstermelidir. E, Bakara suresinde e, kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedenlerin dünyada rezil bir hayat yaşayıp, Ahirette de çok acıklı bir azaba düçar olacakları ifade edilir. İşte dünyadaki rezil bir yaşayışın e, çokça görülmesi hem birey hem toplum olarak hem düzen olarak e, durumu kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabullenmeyen bir e, çifte standartlı, e, yarım imanlı, Allah'la alay eder tarzda e, e, pazarlıklı imanın bir e, neticesi olsa gerektirir. Sevgili dinleyiciler. Aziz dinleyiciler imanla amel münasebeti e, üzerinde ısrarla vurulması gereken e, çok önemli e, bir konu olduğu için e, belki e, bir kaç haftadır sözü e, e, uzatmaya e, çalışıyorum. E, çünkü bu hallolmadan e, düzene e, hayatımızın düzene geçmesi e, beklenemez. Dinimizin e, Hayata yansımadan bizi kurtarması da e, düşünülemez. O yüzden e, biz e, Allah'ın istediği şekilde iman etmek ve imanımızı hayata yansıtıp e, salih amellerle ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Kur'an insanın hayat programını çizen bir kitap olduğu için e, itaatı e, imanın hayata yansımasını e, çok önemser. Allah tek yaratıcı, tek hakim, tek rızık veren, tek yönetici olduğundan yalnız O'na ibadet edilmeli, başkası O'na ortak koşulmamalıdır. Bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Ama e, Allah kullarının ibadetine, kullarının itaatine muhtaç değildir. Kim Allah'ı e, e, tanımaz, e, O'na nankörlük yapar, e, e, kafir olarak yaşarsa... Allah bütün alemlerden müstahidir hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanın Allah'a iman etmeye, imanını hayata yansıtmaya, itaat ve ibadet etmeye insanın kendisinin ihtiyacı vardır. Zarar kendisinedir. Doktor ilaç yazıyor, siz ilacı kullanmıyorsunuz. Doktora ne zarar vermiş olursunuz? Zararı kendinize vermiş olursunuz. Doktorun tavsiyesi sizin faydanıza yöneliktir. Uygularsanız siz kazanırsınız. Efendim ben doktora inanıyorum. Doktorun e, iyi bir doktor olduğunu kabul ediyorum. Doktorun faydalı ilaç yazdığına, reçetenin çok güzel, doğru tercih edilip seçilerek yazıldığına inanıyorum deyin. Ama bu inandığınızı ortaya koymayın. E, yani reçeteyi kullanmayın, ilaçları uygulamayın. Doktorun tavsiyelerini yerine getirmeyin. Doktorun aman ha şunu yapma dediği şeyleri yerine getirin. Bu kuru kuruya sizin doktorun büyük bir doktor olduğuna... Ee, inanmanız sizin e, bu konuda e, hastalıklardan korunmanıza kurtulmanıza kafi gelecek midir sevgili dinleyiciler dünyevi konularda böyle yapıyoruz da niye e, e, İslami konularda ahiretimizi tümüyle ilgilendiren dünyada da huzurumuzu tümüyle ilgilendiren e, iman ve itaat konusunda böyle yapmıyoruz e, efendim yemek yemenin karnı doyuracağına inanıyorum İnanıyorum öyleyse esesi yok inanıyorum ya yeter demiyor kimse madem yemek yemek mecburiyeti var yemek yemeden enerji sağlanmaz buna inanıyor insan bu inandığını ispat ediyor efendim yemek yemek için bütün neler gerekiyorsa o sebeplere yapışıyor hatta o kadar inanıyor ki hayatında nice zahmetlere katlanıyor. ...günde sekiz saat koşturuyor vatandaş... ...sırf ekmek parası dediği... ...çoluk çocuğuna işte... E, ...yeterli bir... E, ...yiyecek yiyecek temin etmek için... İnsan Allah'a, cennete... E, ...Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının... ...kendimiz için en doğru olduğuna inanıyorsa... ...ne yapması lazım? Cennete... E, ...ihtiyacımız olduğuna inanıyorsak... ...Allah'ın yardım etmesine... ...ihtiyacımız olduğuna inanıyorsak... ...e inanıyoruz yeter... Denilebilir mi sevgili dinleyiciler? Elbette bu inancımızı dünyevi inandığımız şeyleri yerine getirmek kadar olsun ortaya koymalıyız. Çünkü onlardan çok daha fazla daha bir teslimiyetle, daha bir ihlasla daha bir dört erle, daha bir önemseyerek yapmalıyız. Dünyevi meselelere e, özen göstermeksek en fazla dünyada kendimizi tehlikeye atmış maddi bedenimizi e, harap etmiş ya da en fazla ölmüş oluruz. Ama Allah'a itaat etmemiş olursak bütün ahiretimizi felakete ulaştırmış, ebedi hayatımızı mahvetmiş, ahiretimizi öldürmüş oluruz. Hangisi daha önemli? Ama e, imanın e, hayata yansımasına yöneldiğimiz zaman kuru kuru laflar, felsefi tarzlar, kelami tartışmalar, e, amelin imandan bir parça olup olmadığıyla ilgili değerlendirmeler. Efendim e, la ilahe illallah demiş nasıl olsa Müslüman ya... Ne yaparsa yapsın zarar vermez. Nasıl olsa bir cennete gidecek sanki garanti. Kaldı ki nasıl olsa cennete gideceği değerlendirilmiş olsa bile. İnsanın nasıl olsa hapisten çıkacak. 20 yıl hapse girmesi. E, basit bir keyif için, küçük bir menfaat için nasıl tercih edilmez? Efendim nasıl olsa ebedi kalmayacak. Müebbet hapis değil. E, 10 sene, 20 sene yatıp çıkacak diyemiyor insan. Ve e, basit bir keyif alacağı bir durumdan e, eğer suçsa e, kaçınıyor ve 5-10 sene hapiste yatmak onun için çok kaçınılması gereken bir tehlike olarak görülüyor. Milyonlarca milyarlarca cehennemde yaşamak bu kadar da mı önemli olmuyor? Şu haram bugüne olsun nasıl olsa müminiz ya Allah ebedi cehennemde bizi yakmaz e, diyebiliyor insan. Kaldı ki. Allah cehennemde hiç yakmayacak bile olsa, o saygısızlık yapılmaya, emirleri çiğnenmeye, layık olmadığı, senin en sevdiğin, sana her türlü nimetleri lütfeden bir zat olması hasebiyle, onu kızdırmamak, onu hoşnutsuz etmemek, ona, onu gazaba getirmemek için, onu her dönem razı etmek için e, ne yapmamız lazım? Bütün gayretlerimizi sarf etmemiz lazım. Sevgili dinleyiciler, amel-iman münasebetini bugün bitirmek istiyordum. E, ama inşallah e, önümüzdeki hafta e, tekrar bu konuyu vurgulayacağım. E, i̇man edip salih amel işleyenlere... E, Altından ırmaklar akan cennetler vaat edildiği gibi dünyada hoş bir geçim, güzel bir hayat da vaat edilmiştir. Sıkıntılarımızın kaynağı gerçekten iman edilmesi gerektiği gibi iman etmemek, imanımızı şirkten arındırmamak ve hayatımıza yansıtmamakla düğümlüdür. Bütün problemlerimiz maddi manevi, dünyevi uhrevi bütün problemlerimiz, Gerçekten iman edip imanımızı hayata yaşayışımıza yansıtıp yansıtmamamızla bu konuda ne kadar gayret gösterip göstermememizle ilgilidir. Bunun dışındaki tüm problemler eften püften meselelerdir hiç de önemli şeyler değildir. E, o yüzden e, tekrar tekrar ifade etmek gerekiyor ki imandan ve imanın e, itaata yönelen davranışlarından önemli. Dünyada hiçbir şey söz konusu değildir ve biz bunu ispat etmek ve bu konuda e, yarışı ön planlarda, e, ön e, saflarda geçirmek üzere e, yaratıldık. E, ne mutlu Allah'a verdiği sözde duran, Allah'ın sevdiği davranışlarla e, e, hayatını geçiren, gerçekten imanını ispat eden güzel insanlara yazıklar olsun. Allah'ı kandırdığını zanneden, kendini kandıran, Allah'a verdiği iman sözünde sabit olmayan, imanına şirk karıştıran ya da imanını kalbinde hapis hayatı yaşatıp davranışına, hayata yansıtmayan bedbaht insanlara.